1293 numaralı konu, Ensar kadınlarının din hakkında soru sormaları ve Ümmü Süleymin Hazreti Peygamber'e lahtilamı sorması, ne iyi kadınlardır, Ensar'ın kadınları, haya onları dinlerini Peygamber'den sormaktan alıkoymazdı.